ve Özdeş Özbay Herkese merhaba, İklim için programına hoş geldiniz. Ben Deniz Ömer Madra Ben Güzel sanmaz. Ben Özdeş Özbay Evet, dinleyicilerimiz, destekçilerimiz Çiğdem Sarpyeli ve Zeki Sarpyeli de çok teşekkür ederek başlayalım. Ee, öncelikle bu şeyden e, iyi haberle başlayalım. Geçen Cuma pek fırsatımız da olmadı ama Greta Thunberg'in e, Bristol'da, Britanya'daki ziyareti e, en az 30 bin kişi olduğu söylüyorum. Polis gerçi 25 bin demiş ama... E, ...bütün şeyler gösteriyor ki... ...30 üzerinde insan toplanmış... ...ve çok coşkulu bir kalabalığa... ...Greta Thunberg'de bir konuşma yaptı... ...ve... ...tamamen sessizlik oluyor... ...dünyada... Ee, diyor, ...krizi görmezden geliyor herkes... ...dolayısıyla odadaki... E, ...salondaki, evdeki, yatak odasındaki... ...büyüklerin yerini... ...biz çocuklar almak zorundayız... ...asla vazgeçmeyeceğiz ve... ...sessiz kalmayacağız... ...dedi de saldırılar da oldu her zaman e, Beklenebileceği gibi Giderek böylesine büyük bir e, Yağmurda üstelik de Toplanan insanların bu kadar coşkulu Karşılamaları 17 yaşındaki İsveçli iklim aktivistine Baya tepki de e, yaratıyor Bazı kesimlerde Önlenmesini isteyen e, Önlenmesiyle Uğraşılmasın diyenler Ama 30 bin kişi Bristol gibi Küçük bir yerde çok son derece Çarpıcı bir sağ ne de oldu iyi gidiyor yani o açıdan durum. Kötü giden ma da şöyle kısa bir göz atalım. Şubat ayında Antarktika iki tane rekor kırdı. Bunu hatırlatalım. Bir tanesi 18.3 derece, biri de 20.75 derece. Dolayısıyla iyi gitmek bir gitmesi büyük umut. Yani Başka da şansımız yok Greta'dan galiba ve çocuklardan evet. başka. Evet yani Antarktika üzerine özellikle de Robin Wright'ın New Yorker dergisinde çıkmış çok ayrıntılı, hoş bir yazısı var. Hoş dediğim yani son derece kapsayıcı ve çekici bir şey... ...çarpıcı daha doğrusu bir yazı... ...Robin Wright... ...bir kadın gazeteci ama... ...çok savaş muhabiri... ...olarak neredeyse... ...yarım yüzyıla yakın dünyanın dört kıtasında... ...meseleleri izliyor... ...çarpışan... ...insanları, bir, insanların birbirlerini... ...öldürdüklerini, direnenleri, devrimleri... falan izlemiş ve... E, ...buradaki... ...son Antarktika ziyaretini... ...farklı diyor bu sefer ki çünkü burada her seferinde belli bir duygusal mesafe koyuyordum çarpışanların arasında diyor yani hı hı. ama burada farklı bir durum var düşman belli yani biz diyor ben düşman konumundaydım diyor onun içinde çok farklı bir durum var Evet, kadar yerleşim, hayat, hayat ve e, bunun e, sonradan Antarktika'ya e gitmeden önce bir önemli bir bu konuları buzulları inceleyen bir bilim insanı ile yaptığı konuşmayı ama sonda anlatıyor makalenin sonunda yani bütün anlatıyor olup bitenleri oradaki parçalanan buzulları e, boyutları Malta büyüklüğünde bir şey kopuyor mesela Malta adası büyüklüğünde Hı. bir buzul, buzul kopuyor, kopuyor dağılıyor ve bunun işte denizleri yükseltmesi bir yana çok büyük bir felaketin habercisi olduğunu anlatan bilimsel raporları da söyledikten sonra başa dönüyor diyor ki yani birisiyle konuştum ben e, konuda savaşa geldi diyor işte bu iklim e, buzul bilimciyle konuşurken e, ve şeyi anlatıyor insanlık medeniyeti diyor o konuştuğu bilim insanı eee ancak 11 bin küsur yıl önce e, göçebelikten kurtulabildi. Yani 190 bin yıl göçebe olarak dolaştıktan sonra aşağı yukarı son 11, bin, 11 bin yılda yerleşik düzene geçebildi. Çünkü ilk defa iklim, ılıman iklim o, son buzul çağından sonra sağlandı. Dolayısıyla da o durmadan savrularak yer değiştiren çöllerle buz, buz çölleri, buzullar arasında gidip gelmekten başka hiçbir şeye vakit ayıramayan insan oturup hem zaman hem de mekan olarak işte tarım devrimini yapmayı ve başka şeyleri geliştirmeyi başardı. Ama bu kaybedebileceğimiz, kaybedemeyeceğimiz tek savaş budur demiş. Ben de aynı fikirdeyim diyor Robin Wright'ta. Çok ilginç çarpıcı bir makaleydi yani. Durum çok vahim o açıdan. Vahim. Dün e, tam detaylarını okuyamadım ama bir haber gördüm e, yabancı basında yer almış. Kutup ayıları yavru Kutup ayıları kendi yavrularını yemeye başlamışlar iklim değişikliği nedeniyle. Çünkü artık onların yiyecek bulmaları çok gitgide zorlaşıyor. Çok uzun mesafeler yüzmek zorunda kalıyorlar o küçük buz parçaları eridiği için. Ve artık böyle tuhaf şeyler olmaya başladı. Bir de yine bir haber de denk geldim dün. Rusya'da da ayılar uykuya yatamamış sıcaktan. Bir kere daha evet. <Gülüyor> zaten zaten e, bu senenin şimdi ilk raporları da önümüze düşmeye başladı Mart'ın ikisi tarihli haberlerde. Common Dreams'de mesela bütün e, dünyada dünyanın dört bir tarafında Japonya'dan Avrupa'ya oradan Rusya'ya e, Sibirya'da e, gelince Moskova'ya Saint Petersburg'a filan. Bütün rekorlar kırılıyor. 200 yıllık yani 200 yıldan beri tutuluyor zaten kayıtlar ancak o kadar evet. yaklaşık. Ve işte Moskova'da tarihinde ilk defa olarak kayıtların tutulduğundan bu yana sıfır derecenin altına düşmemiş. Hiç. Of. Yani Ocak, Şubat ayları, Aralık, Ocak, Şubat yani tamamen ve mesela Helsinki bu 200 yıldan beri kayıtlarda ...görülmüş... en sıcak yıl oluyor ortalama olarak ve sıfır derecenin üzerinde çıkmış Washington Post'un haberi Japonya'da kış olimpiyatlarının Finlanda yapıldığı yerler de dahil kar azlığı var yokluğu var hatta yani böyle Helsinki de mesela bir yani Helsinki ve Stockholm gibi İskandinav ülkelerinin başkentleri karlı, karkış kıyamet olarak bilinen kışlarıyla bilinir ve Helsinki de mesela Finlandiya'nın başkentinde total toplam kar bütün kış 0,2 santimetre olmuş. Of. Fena. Yani ve Ocak ve Şubat'ta hiç kar yağmadı yani çok çok acayip şeyler Washington DC'de de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde de e, bu bütün kış e, iki buçuk santimden az iki santim civarında kar olmuş oysa ortalaması bunun e, 35-40 santimmiş yani böyle bir e, durum var Tabii Türkiye'de bundan muaf değil. Böyle hani yabancı raporlar, yabancı haberlerden falan çıkıp yabancı ülkelere dair bir şeyler söylüyoruz ama e, geçen haftaki bir haber bu. E, Su Politikaları Derneği'nin yayınladığı bir raporda yer alıyor. Ki aslında bu sadece orada değil, bütün çalışmalarda da teyit edilmiş i̇şte bir oran aşağı yukarı. Türkiye'deki göllerin %60'ı kurumuş durumda bu korkunç bir oran. Ne demek kurumuş? Bayağı göllükten çıkıyor. Çıkıyor öyle mi? Evet, evet. Özelliğini yitirmiş. Bir tanesinin örneğini vereyim mesela iklim değişikliğinin nasıl etkilediğine dair. Orta Anadolu böyle kurumuş göllerle dolu zaten. Göller Türkiye'deki iklim değişimini izleyebileceğimiz çok iyi yerler Çünkü maalesef göllerimize Hiç su girişi yok neredeyse Ne yer altından ne yer üstünden DSE'nin barajları nedeniyle Sadece yağmur Sadece yağmur var ve dolayısıyla Bir göldeki su miktarı girmediği için Gölün azalan miktarının Hava değişimine bağlı olup olmadığını Çok net bir şekilde ölçebiliyoruz Türkiye'de ilginç bir şekilde Örneğin Burdur Gölü'nde Burdur Gölü'nde neredeyse hiç su girişi yok. Ama çıkan su miktarı yılda yaklaşık 3 milyar damacana, 19 litrelik damacanalar var ya ve buharlaşma yoluyla bu sadece. Ve bu gidişle de gölün 40 yıl gibi bir sürede ki Türkiye'nin en derin göllerinden bir tanesi... Göller bölgesinin de en büyük gölü ve oradaki çok temel bir gösterge kalbin niteliğinde, 40 yıl içinde bir küvet büyüklüğünde kalacak aşağı yukarı göl ve sadece buharlaşma, artanısı, iklim değişikliği. Bu çok tabi Nereden bu rapor dedin? Ee, bu rapor e, Su Politikaları Derneği'nden ama Bu oran o kadar çok teyit edilmiş Bir oran ki yani e, Ben bile size şu anda oturup 20 tane kuruyan gölü sayabilirim 2 milyon hektarlık Bir sulak alan kurutulmuş durumda Kurumuş durumda son 50 yılda Bu da yani şöyle açıklayalım Marmara Denizi büyüklüğüne tekabül ediyor Aşağı yukarı Evet şey yani bu su politikaları Derneği'nin verilerini de internet sitesine açık radyo sitesine de alalım ki daha da şey olsun yani çok bu kanal İstanbul'la filan telafi edilecek gibi görünen bir şey değil anladığım kadarıyla. Değil. E, nehirlerde zaten ayrı bir dert. Onların da çevre mühendisleri odasının açıklamasıydı geçen sene. Yüzde %79'u kirli ve çok büyük bir bölümü 4. sınıf su denen e, aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün e, standartlarına göre yanına yaklaşılmaması gereken bir su kalitesi. Yani içeride su konusunda çok çok ciddi sıkıntılarımız var. İklim değişikliği ile beraber bu çok çok daha yukarı çıkacak. İnanılmaz derecede e, ciddi sıkıntılara yol açacak. Hatta ve hatta ben e, yaptığım seyahatlerden biliyorum ki Anadolu'nun içlerinden de iklim göçleri başladı. Evet, en Abi. önemli mesele de bu zaten. İşte o biraz önce Robin Wright'ın makalesinden Antarktika ile ilgili olarak söylemeye çalıştığım, özetini vermeye çalıştığım haber de bu. Ya göç etmenin önünü alan ve medeniyetin kurulmasını, tarım devrinin yapılmasını sağlayan şey ılıman ikliminde kuraklığın ve şeylerin olmadığı. Sellerin, buzların e, yer değiştirmediği bir yer. Şimdi böyle değil. Mesela çok çarpıcı yani Washington Post'tan gelen e, bir haber elimin altında Andrew Friedman imzalı. Yani Moskova'daki işte demin söylediğim ilk e, yani donma noktasının üzerinde bütün kışı geçirdiği ilk e, kış Moskova'nın bu tüyler bir veri ama aynı zamanda bütün Avrupa'da da işte Helsinki'de, Stockholm'de filan ve dahası mesela Arktik osilasyon denilen işte o kuzey Kutbu'daki şey dolaşım vaziyeti duruyor ve onunla küresel ısınma da beraber olunca Gulf Stream denen akım da durma olunca Sıcak Hı, su akıntısı var değil mi? Evet. Yani, evet. Yer değiştiren bir Hı. sıcak su. Okyanus hava ve okyanus. Da. Havada da, okyanusta da var. Sularda da. Bu olmayınca bütünüyle kış mevsimi ortadan kalkıyor deniyor. Bu çok acayip. Yani çok Alaska'da, Kuzeybatı Kanada'da, Grönland'da ve Svalbard'da, Norveç'e bağlı kuzey kutbunun en dibi. dibi artık olan Svalbard adalarında... ...ortalamanın... ...tamamen... ...dışında ölçümler... ...yapılıyor... ...yani bu şimdiye kadar Kuzey Yarıküredeki... ...en sıcak mevsim... ...olarak tarihe geçmesi mümkün deniyor... Yani Vladivostok'tan Rusya'da Paris'e oradan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerine 48 lower eyaletler dedikleri 48 eyalet dedikleri yere kadar yani e, bu e, daha da netleşecek yakında Kopernikus İklim Değişikliği Hizmeti Servisi denilen kuruluşun raporları bu hafta gelecek. Daha da korkunç şeyler bekleniyor diyor e, Andrew Friedman'ın e, bu Washington Post'taki büyük şeyi makalesi. Daha da peki iki şeyi de ben söyleyeyim. Bir tanesi Avustralya'da yazların, yaz mevsiminin %50 uzadığı gibi bir haber var. Yani bu hakikaten ne diyeceğimi e, kolaylıkla Euronews'un haberi bu. Avustralya kıtasında son 20 yıllık hava durumu verileri küresel iklim krizi ve enerji üretim politikalarının kıtaya verdiği zararı gözler önüne serdi diyor. Aylarca kontrol altına alınamayan bütün cehenneme döndü ya yangınlarla daha erken başladı ve daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca da geçen yüzyılın ortalamasıyla karşılaştırıldığında yaz sıcaklığı gün sayısı 31 gün daha fazlaymış. Yani bir ay uzamış yaz. Bu tabi Yüzde elli yani <gülüyor> uzadı demek bir ay itibariyle. Bir de şeyi de söyleyelim dünyanın bu korona virüsüyle de karışık bir haber dünyanın bütün şeyleri yani koronavirüsüyle ilgili olarak COP26'nın yapılmasının zorlaşacağı var. Evet. O... Çok berbat bir haber de bu. Yani bunu bahane de edecekler herhalde. Muhtemelen. Glasgow'da yapılacak. Yani şimdiden hazırlıklar engelleniyor diye bir haber vardı. Belki yarın açık yeşilde bunu konuşuruz. Ama asıl özdeşinde. de zenginler şimdi harekete geçebilir diye düşündüğü turizm meraklılarının. <Gülüyor> haber e, Stefano Valentino imzalı Guardian haberi ki hakikaten muazzam bir haber. Kötü haber olarak erozyon dolayısıyla dünyanın e, kumsallarında yüzde ellilik bir yok pardon yüzde yirmi beşi. Ha evet evet. Yani dünyadaki kumsalların yüzde ellisi Sadece Britanya'dakilerinde dörtte biri kumsalların e, iklim e, erozyondan dolayı ve iklim değişikliğine bağlı olarak iklim krizine gideceği söyleniyor. Çok acayip hesapla ve her yerde yani Britanya'da, Avustralya'da, Kanada'da, Güney Amerika'da, Şili'de, Meksika'da, Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde muazzam mesele. 5530 kilometre. Bu arada evet. bir toplu göç haberi de geçen gün gördüm. Endonezya iklim değişikliği nedeniyle başkentini evet. taşıyor. E evet. Jakarta'yı. Bu epey evet. alın, önceden alınmış ülkelerde evet. ama hızlandırıyorlar. Hızlandırıyorlar çünkü sular altında kalıyor artık kent. Evet. Yani. Dünyanın da en yüksek nüfuslu ülkelerinden yani bir, bir tanesinden tanesi. bahsediyoruz. 200 milyonun üzerinde yanılmıyorsam nüfusu evet. başkenti de çok kalabalık bir başkente alasmadık diyorlar. Sanırım burada yerde bir soru işareti Borneo, Borneo. değil mi? Evet. Bu da aslında bir eskiden e, balta girmemiş orman e, bu arada Hı, Borneo. Aynen. Sumatra orangotanları var orada. Onlar da mesela iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar. Ee, yaklaşık altı bin civarında en son hatırladığım rakam nüfusları ee, onların da problemi e, aşağı seviyelerde adanın çok yağış aldığı için iklim değişikliği nedeniyle artık beslenecek yeterli zamanı ve enerjiyi bulamıyorlar ve üreme başarıları giderek düşüyor. O zaman bizde kaç Nisan'dı? 3 Nisan'da 3 Nisan'da ondan evet. sonra da 24 Nisan'daki büyük Hareketleri bekleyelim ya da Borneo'ya şey kaldıralım, aşk gemisi kaldıralım açık e, gazetenin ve açık radyonun gemilerini. Sahillerimiz de gidiyor, nerede güneşleneceğiz diye şimdi. <gülüyor> i̇şte onların hepsi için e, bu çocukların, iklim grevcisi çocukların çabalarına büyük bir destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Süreyi de doldurduk. Başka da çaba yok zaten bu yok, arada. Yok, başka hakikaten. bir çaba yok. Evet.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 Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.